Açık evet Açık Radyo burası ve onun Açık Gazetesi. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Çevirmenler Fatma Arkan ve Serdar Arkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Evet bu 2015 Nobel Edebiyat Ödülü almış olan Svetlana Aleksiyev için bir sözlü tarih çalışması aslında Çinko Çocuklar yeni yayınlandı Kafka yayınları tarafından. Ve Tam da bugün de da yani günlerden beri zaten konuşmakta olduğumuz bu önce Suriye'de Doğu Guta'daki korkunç çocukların başta olmak üzere sivillerin ölümüne yol açan feci şeyler. Tam da bağlantılı geldi çünkü bu Çinkov çocuklar kitabında da e, Sovyetler o zaman kağıdıyla Sovyetler Birliği olan Rusya'nın Afganı. Afganistan'ın işgali var Sovyet Afgan Savaşı diye adlandırılan süreç sonunda sırasında ve sonrasında yaşananlara dair çok ilginç söyleşilerin bulunduğu bir kitap. 10 sene sürüyor savaş değil mi? Savaş 10 seneden biraz fazla sürüyor hı hı. Ee, tam olarak 10 sene 4 ay ve günleri bile var yani 1979'da başlıyor 1989'un sonunda bitiyor. Ee, Askerleri oraya Sovyet askerlerinin girmesini sağlayan emir veren Brezhnev. Askerleri çıkaran ise Gorbacov. Evet. 10 seneden fazla. 500 binden fazla asker oradan geçiyor. Ee, sınırlı sayıda askeri birliği diye resmi olarak ifade ediliyor oradaki Sovyet askeri varlığı. Ama 500 bin asker geçiyor. Bin. 15 bin ölü. 45 bin yaralı. Evet. Kitap yazıldığı zamanda yaklaşık 200-300 kayıp var. Tam olarak ne olduğu belli olmayan. Afganistan tarafına bakarsak ise... ...bir buçuk milyondan fazla insanın... ...öldürüldüğü söyleniyor. Evet. Çinko Çocuklar ismi nereden geliyor peki? Ondan da bahsedebilir miyiz acaba? Evet. Kitabın başlığı olan Çinko Çocuklar. Aslında şey... ...Çinko tabut... Evet, ...Çinko tabutlara konup... Hı -hı. ...gönderiliyor... O yüzden böyle bir böyle bir isim konuyor. Biz aslında ismi de çok tartıştık. Hani desek mi çinko tabutlardaki çocuklar bile. Hmm. E, ama e, orijinali çinko çocuklar. Çok çok da e, yani böyle düşündük Biraz da merak uyandırmış evet. galiba sizin de sorduğunuza evet, evet, göre. Yani bu ki, Svetlana Alekseyev için, e, ...kitabı üzerine bir... ...Los Angeles Times'da çıkmış bir şeyi... ...gördüm ben... ...David Uyule'nin... ...orada mesela... ...dünyayı insan sesleri... ...üzerinden görebiliyorum... ...aracılığıyla görebiliyorum... ...demiş Svetlana Alexievich, ...zinki... ...yani Çinko çocukların... ...sonunda da... ...yani hem... ...metodunu hem de bakışını da... ...anlatan bir şey diyor yani hiçbir zaman çocukların durumu filan konuşulmuyor. Hep stratejilerden satranç oyunlarından filan bahsediyor. Daha bu sabah konuşuyorduk. Burada da benzer bir durum var herhalde. Ne dersiniz? Aslında kitapların hepsinde Alekseyev için. İnsan e, merkezli Hep in ve gerçek yaşanmış olayları gidip konuşuyor. E, onları söylediklerini dile getiriyor. O anlamda bütün kitaplarında bence öyle değil mi? E, i̇nsan merkezde zaten bence çok büyük bir humanist Svetlana Alekseviç. Gerçekten insanları çok sevdiğini anlıyorsunuz. Dünya görüşü olarak komünistlerden uzak ama kapitalistlere de yakın değil. Bunu çok iyi anlıyorsunuz annesi ve babası. Komünist Parti kendisini. kendisinin. Komünistlere hiçbir zaman sempati duymamış ama içinde bulunduğu toplumu olabildiğince gerçekçi bir şekilde aktarmaya çalışmış. Daha sonra da yaşanan bütün olaylara bu şekilde ışık tutmuş. Ee, gazeteci yazar diye düşünmek lazım. Kendisi zaten röportajları bizzat yapıyor. Gazetecilik özelliği var. Afganistan'a savaş sırasına gidiyor. Orada bulunuyor. 20-25 gün kalıyor. Cepheye gidiyor. İnsanların nasıl öldürüldüğünü görüyor. Kitabı yazarken neler yaşadığını anlatırken diyor ki o kadar çok şey gördükten sonra Cadde üzerinde bir kurbağa ölüsüne ya da burnu kanayan bir çocuğa bile bakamaz hale geldim. Beni o kadar etkiledi. O yüzden söylediğiniz çok doğru. Ömer Bey gerçekten insandan yola çıkıyor. Çünkü savaş konuşulurken hele hele siyasetçiler konuşurken e, sanki sadece para, makineler, zaman bunlar konuşuluyor. İnsan yokmuş gibi. Ama... İnsanın o savaşın içinde olduğunu ve ne acılar çektiğini bence mükemmel bir şekilde dile getiriyor. Şu anda gazetelere baktığımız zaman da sadece hareket bir haritalar haritaların üzerinde hareket eden evet. milisler o, o milislere saldıranlar onlara karşı saldıranları görebiliyoruz. Ama bir diğer taraftan da yani o milislerin de olsa o insanların orada savaşan insanların bireylerin de yani... Gazete haberi siyasında kimliğini kaybetmiş olan bireylerin de anlatacakları hikayeleri görebiliyoruz galiba bu tip sözel tarih çalışmalarında. Çok doğru. Afganistan'da savaşan Sovyet askerlerinin döndükleri zaman orada yaptıklarından ne kadar pişman olduklarını, daha sonra yaptıklarının ne kadar korkunç şeyler olduğunu kabul ettiklerini kendi ağızlarından dinliyoruz. Ee, gerçekten... E, İki tarafı var olayın. Siz bir tarafta olabilirsiniz. Örneğin Suriye'ye giren Türk askerlerinin annesi olabilirsiniz. Ve sizin çocuğunuz orada tehlike altındadır. Bu korkunç bir duygudur. Ama öbür taraftan sizin çocuğunuzun namlusunun ucundaki de bir çocuk ve onun da bir annesi var. Svetlana Alekseviç bu kitabında öbür taraftan bakmayı da beceriyor. Hı. Onların acısına da e, bir anlamda... Projektör. Evet, yaptı. yani burada çok net olan bir şey varsa, şimdi gazeteler açıyorsunuz ya da televizyonlarda, bütünüyle işte ya uçak göster hatta simülasyon bile yapılabiliyor, bombardman simülasyonları bile. Haber ajansının ortasında kaçıyormuş gibi yapıyorsun, ucu Tanklar uçaktan, geçiyor tanklar içinde. Tanklar geçiyor Habirin içinde. Maalesef. Ama bütünüyle gazetelerinde içinden tanklar geçiyor. Savaş uçakları gazetelerin üstünde uçuyor, göklerinde uçuyor birinci sayfalarının. Ve kamuflaj kıyafetli silahlı insanlar, askerler görüyorsunuz. Çocuklara pek rastlamak, sivillere pek rastlamak mümkün olmuyor. Yani Halbuki bugün daha günümüzün en taze şey olarak başka yerlerde pek söz edilmeyen Doğu Guta'da ee, belki de yeni bir Srebrenica yani 21. yüzyılın en büyük katliama soykırımı gibi bir şeyden bahsedilmekte. Evet. Bunları ortaya koyması açısından tabi çok cesurca yapılmış bir şey Svetlana Alekseyev için. Chris Hedges de bunu e, yapanlardan bir tanesi New York Times adından beş kıtada bütün savaşlarda bulunup onun, onun gerçek yüzünü verenlerden biriydi. Evet. Bu da önemli yani şey bile bir de müstelik önemli bir kavram var bu eleştiri yazısından gördüğüm kadarıyla söyleyeyim yani Sovyet vatandaşlarına tamamen şey söylenmiş yani burada bir savaşa falan gitmiyor insanlar insani yardım için. Afganistan'ı kalkındırmak için altyapı projelerinde gidiyor diye ve buna inanmakta da kolaylıkla sağlamışlar inandırmayı. Takip birden bire sonradan da gerçekte karşıda gerçek. yalan söylüyorsunuz diyorlar diyorlardı değil mi? Bak da dava bile açmışlar. Yani şimdi onlarca kişiyle röportaj yapılmış. Yüze yakın neredeyse ve hepsinin hikayesi farklı. Ee, hiçbir şey bilmeden, tamamiyle kandırılmış olarak orada biz sadece yapıcılık faaliyeti yardımda bulunuyoruz, tohum dağıtıyoruz diye götürülenler var. İnşaat yapacağız, hastane yapacağız. Evet. Ve e, kandırılarak başka türlü yani askerdeler sizi biz e, Kazakistan'a, Özbekistan'a götürüyoruz diye götürüp Afganistan'a indirilenler ve kendilerini bir anda orada bulanlar var. Bir üçüncü var. Onlar biliyorlar nereye gittiklerini ve orada iyi para kazanacaklarını çünkü iyi maaş veriyorlar orada. Askerler. Evet askerler. Veya orada yeni bir takım fırsatlar bulabileceklerini düşünenler var. Yani aslında her insanın kendi hikayesi var. Ama Sovyet hükümetinin pek çok kişiye ve kendi halkına o dönemde doğruyu söylemediği, sansür uyguladığı da çok açık. Bunlar da zaten kitapta görülecektir. Evet ya şeyi de sormak istiyorum biraz önce bahsettiğiniz konudan da yola çıkarak e, savaş gazeteciliği denilen kavram şu anda baktığımız zaman sadece tek bir cephede tek bir tarifin hikayesini anlatmaktan daha ziyade bir objektif olabilecek olabilme kaygısıyla karşı taraftaki yani mensubu olduğu ulusun kimliğin neyse tam karşı tarafına da gidip aynı şekilde o hikayeleri aktarabilmesiyle başlıyor modern manada. Bunun ilk öncülü William Howard Russell'dı e, Kırım Savaşı'nda bir İngil, İrlandalı bir yazar Times için çalışıyordu Times için çalışıyor ama karşı cepheye geçip orada oradakilerle de röportaj yapıp ardından gelip kendi ülkesinde de bunu yayınlıyor. Bun, bu gibi çalışmalara rastlayabilmemiz çok mümkün değil gazetecilik maksadıyla baktığımız zaman. anna Kovskaya'nın da aslında gördüğü şey buydu. Belki de Çeçenistan'daki savaşta hayatını kaybetmesine neden olan haberleri de bu konuyla alakalıydı. Buradaki yapılan çalışmada da karşı cepheden de aynı şekilde gelen hikayeleri görebilmemiz mümkün oluyor mu? Bu kitap içerisinde bunlar da var mı? Şey... E yani direkt Afganlı insanlar değil ama e, Aleksiyeviç'in e, konuştuğu e, mesela ben bir e, hemşireyi hatırlıyorum hı hı. An, e, hastanede e, Sovyet hastanesi fakat e, yaşlı bir kadını e, tedavi ediyorlar savaşta yaralanmış olan. Afgan bir kadın. Afgan evet. kadın. Ee, tabi birbirlerini anlamalarının imkanı yok. Farklı dilleri konuşuyorlar tercüman yok vesaire. Sadece e, doktorlar tıbbi yardım yapıyorlar. Hemşire de e, kadın ağzını açıp bir şey söylüyor. E, hemşire de teşekkür ettiğini yani onu kurtardıkları için müteşekkir olacaklarını düşündüğünü düşünüyor. E, fakat yanına yaklaştığı zaman Afgan kadın tükürüyor hemşireye. <gülüyor> o zaman diyor ki ya nasıl olur biz onun hayatını kurtarıyoruz o ise bize tükürüyor evet. ve hiçbir şekilde kabul etmiyor yardımı mesela böyle bir epizot birden aklıma geldi birkaç yerde geçiyor küçük bir kız çocuğunun hmm, bombalamadan evet. sonra parçalanmış vücudunu gören Sovyet askerinin düşünceleri ya da kışlak dedikleri Afgan köylerine baskın yaptıklarında askerlerin kapıdan içeri önce el bombası sallayıp Sonra girmeleri ve bunun sonucunda içeride çocuğunu emziren kadın, küçük bebek, küçük çocuk hepsinin ölü olarak görülmesi. İlk başta bunlar olağan sıradan geliyor ama daha sonra savaşın ateşi geçtikçe bunlar korkunç bir vicdan azabı oluşturuyor o insanlarda. Çünkü savaş sırasında ve savaştan sonra yapılmış röportajlar var. İnsanların o e, evrimini bir yerden bir yere nasıl geçtiklerini, savaşırken her şeyin, müba olabileceğini düşünmekten daha sonra pek çok günah işlediklerini yani orada aldıkları madalyaları daha sonra kiliseye bağışlayan, sürekli dua etmeye başlayan insanlar var. Evet yani burada şey çok ıı, ilginç tabii yani <gülüyor> tamamen günbegün gün verilen bilançolar var işte şu kadar kişi etkisiz hale getirildi, şu kadar e, şey var, e, ölümümüz var falan diye fakat somut bir hayata ilişkin bir şey çıkmıyor ortaya. Halbuki bu işte Aleksiyev için yaptığı tarzdan anlatılar büyük bir travmaya da sonradan yol açmış anladığım kadarıyla Rusya'da falan. Çünkü sıradan insanların erkeklerin sıradan insanların hayatı arketipal aslında hepsi tek belli ve ama yani mesela bu eleştiride diyor ki Birinin hikayesi öbürüyle yer değiştirebilecek nitelikte. Basit hikayeler yani onlara olan şey herkese olabilirdi duygusunu yansıtması Hı. müthiş önemli yani. Bir de mesela bir şeyden örnek var kitapta bir çabuş topçu onbaşısı mı, nedir? İşte ana vatana ihanet etmedik ben görevimi Onun yaptım. Asker Yüzüm olarak dürüstçe. Devletin karşı. Şimdi de halbuki kirli savaş diyorlar. Bu nasıl yurtseverliğe, vatanseverliğe uyar ve halk ve görev tanımlarına nasıl uyar diyor? Benim onun artık yoksa ana vatan anlamsız bir terimden imha etimi. Biz bu ana vatanın bizden istediğini yaptık diyor mesela. Ee, aslında çok doğru bir yaklaşım. Askerler diyorlar ki biz emir kuluyduk. ...gönderdiler, gittik savaştık. Bunun hesabını bizden mi soruyorsunuz... ...bizi gönderenden niye sormuyorsunuz diye isyan ediyorlar. Çünkü biliyorsunuz savaş Sovyetler açısından kaybedilmiş bir savaş. Evet. Hem çok kayıpları var hem geri çekiliyorlar hem milyarlarca dolar harcanıyor. Belki de Sovyetler Birliği'nin çökmesinin en önemli etkenlerinden... ...somut etkenlerinden birisi Afganistan'daki o müdahale. Sonuçta diyor ki insanlar yahu bizi gönderen sizdiniz madalya veren sizdiniz. Şimdi ise unutmaya, unutturmaya, bizi yok saymaya çalışıyorsunuz. Yani çok farklı isyanlar söz konusu. E, oradaki savaş haksız olabilir ama onu biz istemedik. Bizim irademizle kendi özgür irademizle oraya gitmedik. Siyasetçilerden bunun hesabı soruldu mu? O kararı verenlerden? Hayır. Hayır. O yüzden böylesine isyanlar, böylesine e, manevi e, ...dramlar, trajedilerde yaşanıyor. Kitapta evet. bunları da aksettir. Evet, gibi. bu çok ilginç. Çünkü mesela e, yani Aleksiyev için aslında sessizlerin sessiz olma gibi bir çok önemli evet. durum var. Amy Goodman'ın da her zaman radyoların mesela böyle olması gerektiğini söylediği gibi. Yani başka türlü hiçbir zaman duyamayacağımız, duyma imkanına sahip olmadığımız hikayeleri ve bireyleri burada duyma imkanı var. Bu da çok demokratik bir şey yaratıyor. Yani biz hep e, klişelerle görme eğilimindeyiz. Yani Ona ana akım medya daima böyle veriyor tabii. Vatan, evet. millet, sakarya vaziyetleri içinde. Halbuki kendimiz adına konuşuyoruz şeklinde bireylerin özerk iradelerine bıraktığı zaman başka hikayeler çıkıyor herhalde. Değil mi? Evet. Yurtsever, patriotik olan söylemleri sürdürenler var, öyleleri de var. <gülüyor> Ama kitapta en çok insanı etkileyen, en samimi bulduğunuz kişiler gerçekten yaptıklarını tam olarak yeniden gözden geçirenler. Onlar gece rüyalarına giriyorlar insanların kabuslar göre uyuyamıyorlar bunların hepsi yani tam bir travma söz konusu evet. savaş sonrası bunları da çok güzel şekilde yansıtmış zaten evet kitabın yani. kapağındaki alıntı da müthiş yani evet, geceler korkunç çünkü görüyorum rüyada kör değilim ki diyor birisi yani. evet kör kalmış kör kör olan bir asker, asker. Ee, ya yani albay var şeylerin arasında röportaj yaptıklarının arasında sıradan erler var Hemşireler var, memurlar var. Oraya sırf muhasebe vesaire işleri için gitmiş sıradan insanlar da var. Ee, ve bu insanların dışında onların eşleri, çocukları ve e, anneleri. Özellikle anneler korkunç. Yani biz defalarca ağladık evet, kitap okurken. Ağlamadan Çevirken ağlamadan çeviremedik özellikle evet. yani anneleri. Çok gerçekçi ve çok duygusal bir şekilde anlatılmış. E, olayla birlikte verilmiş ilk hikayedeki... Bir katilin annesi çocuğu Afganistan savaşından dönüyor sonra öldürüyor birisini katil oluyor çünkü onun için öldürmek çok kolay e, peynir ekmek gibi o e, duygusal e, hale gelmiş bir çocuk ve annesi neler hissetti neler duyduğunu anlatıyor inanılmaz etkileyici bilmiyorum siyasetçiler bu tür kitapları okuyorlar mı ama tavsiye ederim yani evet. okusalar belki bu kadar kolay o her tarafa asker sürme kararını vermesin yani bu evrensel şey... problemimiz açmazımız zaten işte yani sizlere yani medyanın öncelikle görevi zaten Svetlana Alexievich'te bir anlamda gazeteci var gazeteci lazım. evet yani yazar edebiyat olarak değil Nobel Edebiyat ödülünü genellikle edebiyat dışında çok hı. az insana veriyorlar. Birisi hı. de o üçüncüsü mü dördüncüsü mü nedir? Yani Bob Dylan aldı bu sene işte. Hı hı. Ama e, genellikle bu tarz çalışmalar son derece büyük bir e, uyanışa yol açıyor mu derseniz bilmiyorum. Yani mesela bu eleştiri yazısının eleştiri yazısının sonunda diyor ki Alexievich bize şunu anlamamızı istiyor. Sonunda elinde sonunda bütün elimizde kalan şey hikayelerimizdir diyor. Hikaye anlatıcısından ibaretiz ve bize onların hikayelerin nasıl yaşamamız gerektiğini anlatma, anlatan metinler ya da söylemlerdir. Bir yan, genç bir dulun kitaptan alıntısıyla bitiyor işte. Bazen ben ee, sürekli yaşıyorum gibi ee, bir his içindeyim ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Hafızam da boşluk var diyor. Yani bunu önlemek için çok çok önem taşıdığını düşünüyorum. Siz de iyi bir iş yapmışsınız yani bunu çevirerek. Ee, teşekkürler takdir için e, gerçekten etkileyerek çevirdi, çevirdiğimiz bir kitap. Yani kendimiz etkilendi kitaptan. E, ciddi bir duygusal böyle tam anlamıyla onu hissederek yaptığımızı düşünüyoruz. Kitabı çevirisini Aslında içindekileri yaşayarak. Aslında biz yaşayardık. savaş zamanında Sovyetler birliğindeydik. Öyle mi? Eşim 83'te gitti. Ben 85'te gittim. 86'da yani biz gittiğimizde savaş sürüyordu ama biz hiçbir şeyden haberimiz yoktu. İşte biraz Rusça öğrendikten sonra da Gene televizyonda bile e, haber o, görmedik. İnsan Çok evet. Sadece Çok resmi bildiriler okunuyordu. <gülüyor> i̇şte yok efendim e, park açılışı yapılmış. Sovyet e, oradaki i̇şte birlikleri gitmişler, yapılmış. tedavi etmişler. Sadece bunlar. Savaşla ilgili sağlıklı bir bilgi alamıyorduk. Ama yavaş yavaş çevremizde o savaştan dönüp gelmiş tekrar okula kaydolan askerler ortaya çıkmaya başlamıştı ve onların ruh halleri hiç yaşadı değildi. O zaman bir şeylerin çok ciddi olduğunu anlamaya başlamıştı Orada üniversitede e, askere alırlar. Askerliğinizi yaparsınız. Sonra tekrar döner e, okulunuza devam edersiniz. Mesela bizim sınıfta vardı öyle bir çocuk. E, kekeme gelmişti. Yani kekemeydi ve savaşta yaralandıktan sonra kekeme olduğunu öğrenmiştik. İşte hmm. Ben de çok şaşırmıştım. Yani nasıl savaştan geliyor çocuk üniversitede devam ediyor falan. <gülüyor> Ama bizim için de mesela hiç bilmediğimiz bir şeydi. Herhalde biz o yüzden bu kadar çok etkilendik kitabı çevirirken. Evet bu resmi söylemin ötesine geçebilmenin hayati önemi var. Yani evet. geceyle gündüz arasındaki temel fark. Kitapta da çok vurgulanıyor. Yani halkın gerçekten hiçbir şeyden haberi olmadığı. Aslında bugün bizim İstanbul'da da böyle. Yani biz ne kadar hissediyoruz şu anda Oradakileri. Evet onu kastetmeye evet. çalışıyorum yani. Çok yani bütün bu bir de şeyler var. Nefret söylemleri var. Düşmanlık evet. şeyleri var. Şeytanlaştırma var. Yani hem resmi düzlemde, düzeyde söylemde hem de işte bu sosyal medya denen evet. acayip fenomenin içinde. Bir de bu mülteciler meselesi geldi. Yani üstüne tüy diken yani şeyler, yani mültecilerle ilgili yapılan son araştırmalarda da hiç durumun toz pembe olmadığı tam tersine çok ciddi sorunlar ve duygusal şeyler çalkantılar olduğu görülüyor. Yani savaş biz daha açık radyoda açık gazetede 1994'ten beri bu savaş barış meselelerini ele almaya çalışıyoruz doğrusu evet. elimizden geldiğince. Çinko çocuklar adlı kitabı konuşuyoruz. Ee, Svetlan ve için. Diğer kitaplar hakkında da bilgi verebilir misiniz? İlk kitabı Tabii değil de. bu Türkçe çevrilen. Değil. Eee aynı yayınevi e, telif hakkını aldığı için diğer hemen hemen bütün belli başlı kitaplarını Türkçe'ye çevirtti ve şu anda hala hazırda satışta. Ee, bir tanesi e, Çörnöbül faciasıyla ilgili olan kitabı. O da çok çarpıcı bir kitap. <gülüyor> İnanılmaz çarpıcı bir bir kitap. Tabii aynı, aynı şeyler ya. var orada. Evet, evet. Yeni resmi söylem tamamen evet. dışında değil mi? Evet Ukrayna yani da. kimsenin haberi olmadığı ama insanların nasıl korkunç bir trajedi yaşadıkları hala da sonuçları görülebilen kaç otuz seneyi geçti evet. bir diğer kitabı 2. E, Dünya Savaşı'nda e, Sovyetlerin anavatan, ana yurt savaşı dedikleri savaşta e, kadınların e, durumunu anlattığı Kadının Yüzü Yok e, savaşta. savaşta isimli Hı. kitap ve esas e, çok ciddi hacimli en önemli kitaplarından birisi İkinci El Zamanlar Kızıl İnsan'ın Sonu Sovyetlerin neden çöktüğünü ve insanın yeni insanın niye ortaya çıkmadığını ve nasıl bir insanın ortaya çıktığını irdeleyen bir kitap. Aynı şekilde yine insan temelli, röportajlar temelli giden bir kitap. Evet şeyde Buna çok. Bunun hepsi Türkçe'de var artık. Geçekici bir tekrar Afganistan'a bir son defa dönmek için daha geçen bu hafta mı okuduk hatırlamıyorum. Geçtiğimiz hafta 15 Şubat'ta savaşın bitiş yıl dönümünü anlarak geç, geçirmiştik ondan bahsediyorsunuz? Bir de hayır şey e, Taliban açık bir mektup yayınladı Amerikan halkına siz burada Hı. neyin dönüp neler olduğunu bilmiyorsunuz ama bilmenizin zamanıdır. Durdursanız bir tek siz durdurabilirsiniz bu yeryüzünün en uzun süreli savaşını diye. Ki Taliban'ı da tabii yaratan Amerika Nasıl ironik <gülüyor> Heroin, <heroinin gülüyor> Bu kadarı olabilir. Yani Sovyet işgaline karşı örgütleyen Taliban'ı ama Taliban diyor ki yani böyle bir hiçbir şeyden haberiniz olmamasına yol açıyor. Ve sadece dronelarınız, bombalarınız var. Afgan hükümeti de buna ortak. Buna bir son verin. Amerikan halkına hitap ediyorlar. Doğru Sovyet anlar. Savaşı'ndan daha uzun sürüyor değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki çok işgali. Çok daha uzun. Evet. 21. yüzyılın en uzun savaş. Yani 2001'de i̇şte 17. Sene. Yukarı çıkıp kuş bakışı baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz. Ee, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi aslında... Günümüz dünyasını şekillendiren bir şey oldu. Sovyetler Birliği'nin yaptığı en önemli dış politika yanlışıydı. Ve çok büyük bir kefaret ödediler. Demin bir iddiada bulundum. Dedim ki çökmesinin en önemli sebeplerinden birisiydi. Ama aynı zamanda İslam'ın radikalleşmesinin silahlı İslam'ın başlamasını da o sağladı. Bunu Öyle belki. büyük bir günaha girdi ki Sovyetler orada. Onun sayesinde Amerika finanse ederek yeşil Kuşak meselesini gündeme getirdi ve bugün hala hemen hemen pek çok ülke özellikle Asya'daki bunun acısını çekiyor. Yani evet. Çeçenistan'da da gene aynı şekilde evet. bununla karşılaştılar. Evet. Suriye'de evet. de bununla karşılaştılar. Evet. Irak'ta da nitekim içinde bulunduğu desteklediği gruplarla karşı karşıya gelen gruplar Afganistan'da öğrendiklerini harekete geçirerek o bölgede bulundu. Yani hemen hemen her şeyin başlangıcı o büyük yanlış oldu. Evet evet. Evet. ve hala ceremesini çekiyoruz belki maalesef. de bu çok pek evet. çok geldi. evet bunu burada süremiz de bittiği için artık durduruyoruz maalesef çok teşekkür ederiz sizlere Fatma Arkan ve Serdar Arkan Çinko Çocuklar adlı Svetlana Aleksiyyev için 2013'te yazdığı kitabın Rusya Aslından çevirisini yaptınız ve Kafka yayınlarından Yeni yayınlandı son derece e, şey etkileyici bir kitap. Çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Bitirirken de konuyla alakalı bir şarkı çalalım dedik. Dedik Kino adlı gruptan Gruppa hmm. Kravi adlı parça, Kang grubu adlı e bir çalıyoruz. Evet. Afgan Savaşı ile ilgili olarak da Kang grubuymuş. Işte, Yaka'da yazılı falan diye diyor bana iyi şanslar dileyin diyor galiba. Kino'nun solisti yaşamıyor şimdi. Müthiş bir sesi vardır. Biktor Soy. Biktor Soy'u şimdi dinleyeceğiz evet. o zaman. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. Evet. Bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, canton Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Başbaşım dayanacağım. Başbaşım dayanacağım. С тобой. Просто остаться с тобой. Çıkkastı.